Birini çaktırmadan ikna etmenin 6 yöntemini öğreteceğim size. 6 teknik. Ben buna isim uydurdum. 6 maymuncuk tekniği. Neden? Çünkü her insan aynı değildir. Her insan bir kilit gibidir. Her kilidin ayrı bir anahtarı vardır. Ama dışarıda kaldığınızda maymuncuğunuz varsa bir şekilde girersiniz. 6 kategoride 6 teknikle yanınızda 6 tane maymuncuk taşıyın yeter. Başlamadan size bir anımı anlatacağım. Bir değerli hocamla yemekteyiz. Ben o dönem daha sağlıklı beslenmeye, kilo vermeye çalışıyorum ve salatayı da besleniyorum. Değerli hocamsa sağolsun bir buçuk iskender götürüyor. Dedim ki hocam işte sen de dikkat et sen de falan filan. Hocam dedi ki kendince enfes bir ikna sisteminde. Dedi ki bak sen dedi ne yiyorsun? Sebze. Bu neyin nasibi? Hayvanın. Sen şu an hayvanın nasibi ne yiyorsun? Ama ben ölmüş hayvanın bedenine bir şekilde ölmüştüm bu diyor. Ölmüş adı hayvanın bedenine saygımı sunuyorum. Yersen. Peki insanlar sizi ya da siz insanları nasıl ikna edersiniz? Gelin altı teknikle bir görelim. Hoş geldiniz. Önce insanlar sizi nasıl ikna ediyor? Çünkü birazdan öğreteceğim altı tekniği kullanabilmeniz için Sizin de güvenlik açıklarınızı kapatmanız lazım. Size de yapılıyor ve en büyük güvenlik açığınız bu dördü. 1- Sevgi açığı. E nasıl? İşte mesela çocuğunuz şirin olduğu için her şeyi yaptırıyor size. Sevgiliniz, muhabbetini çok sevdiğiniz arkadaşlarınız bazı yerlere hesabı niye ödedim diye düşünmeden gaza gelirsiniz. Bazı arkadaşlarınız sömür. 1. Açığınız sevgi. Sevgi açığınızı kapatmak için tavsiyem sevgiyi tek bir kaynaktan almayın. Gerekirse Petunya besleyin, gerekirse kedi köpek besleyin, akvaryum kurun ama sevgiyi tek bir yerden almayın. Çünkü o barajın kapağını kapattığı anda kuruyorsunuz. 2- Sahip olma açlığı Eğer ki dengelemezseniz satıcılar özellikle sizin bir şeylere sahip olmaya açtığınızı çok iyi kullanıyor. Kaldı ki günümüzde mağazaya gitmeseniz ve internetten sürekli satın alıyorsunuz da satıcılar size baktığı zaman hele ki eğitimini de aldılarsa Bir sürü şeyden birkaç çeşit çıkartıyor ve siz hiç ayıp olmasın diye en azından çorap, iç çamaşırı bir şey alıp o mağazadan çıkıyorsunuz. 3- Her şey mükemmel olsun. Bu mükemmelliyetçiliğiniz yüzünden insanlar biliyor ki ya işi birazcık uyduruk yapsam nasıl olsa yapacak. İşte mesela diyelim ki sofrayı hazırlayan eşiniz bir tabak kırıyor. Hop diyorsun aa ben hepsini yapayım. İş yerinde birisi işi yarım yaman yaptığı zaman biliyor ki sen mesai kalıp yapacaksın. Senin ikna olmaya kendin hazırsın. Dördüncüsü ise en büyük düşmanı. Çünkü hayatındaki en büyük yalancı. Dördüncü açın kim biliyor musun? Ya da ne? Sensin. Ne demek istiyorum? Ya işte şu tatlıyı yesen bir şey olmaz. Ya bunun kalorisi ne ki? Kendime en son ne zaman bir şey aldım ki? Dur şunu da alayım. Ya bunun aynısı değil zaten evdeki. Kendini zaten ikna ediyorsun. İşte bu açıklara dikkat edersen bir şey satın alırken 24 saat beklersen belki bunlara sorun yaşamayız. Şimdi gelelim. Başkalarını nasıl ikna ederiz? Maymuncuklardan birincisi yani ikna tekniklerinden birincisi daha kısa yol öner. Ne demek istiyorum hemen anlatayım. Şimdi bu vaktiniz bolsa her tekniğin uygulanacağı yer var. Yani işte diyoruz ya her kapı aynı maymuncukla açılmıyor gibi varsayalım. Vaktiniz bol. Bir hafta bir on gün sürünüz var bir ay. Kurbanınızı gözünüze kestirdiniz. İlk önce kurbanınıza Bir hikaye, bir sorun yaratıyorsunuz. Bunu uluslararası politikada da yaparlar, sevgililerde yapar. O sorunu oluşturuyorsun, bir bir hafta o sorunla baş başa bırakıyorsun. Sonra daha kolay bir çözümle ve ikinci bir seçenekle gelip bir günü kurtarıyorsun. Hem kahramansın, hem senin istediğin oldu. Bu kadar basit. Örnek, canınız tatil gitmek istiyor. Seminerlerde veririm, bayılırım bu örneğe Sen bir hafta önceden sevgine şunu dersen, ya şöyle bir hafta on gün falan şuraya mı gitsek? Annemlere mi gitsek, ne bir Almanya'ya mı gitsek? Hadi buyur düşün, böyle bir 10 gün debelensin, bir hafta hesap yapsın nasıl olacak falan. Sonra çık geldi ki, ya tamam iki gün bir yere gidelim. Kurtarıcısın, inanılmaz güzel bir imkan sundun ve çok anlayıcısın. Gördün mü alt üst üst dediğin iki gün bir yere gitmekti? Direkt söylesen belki kabul olmayacaktı. Çünkü insanlar daha kısa yolu, daha basit olanı seçer. İkinci yöntem, önce bir ton sonra bir kilo. Yani ilk önce kurbanın üzerine yükü arttıracağız. Sonra biraz hafif bir şey seçeceğiz seçenek olarak. Aslında bir öncekine benziyor. Farkı şu, bu kısa sürede sonuç almanızı sağlar. Ee, ve kurbanla bir oturuşta, o oturuş yani yarım saat sürebilir, bir saat sürebilir. Bir oturuşta çözüme gitmeniz lazım. Yoksa iş çok riskli, %50 hayır alabilirsiniz. Nasıl bir teknik? Hemen anlatayım size. Babanıza tablet aldırmak istiyorsunuz. Basit, küçük bir tablet, ucuz bir şey. Niyetiniz o ama siz gidip de bunu söylerseniz hayır deme ihtimali yüksek. O zaman üç seçenekle gidiyoruz. Üçünü de aynı konuşma süresinde araya onu çok sokmadan arda arda söylüyoruz. Birinci seçenek saçma sapan. Baba bana playstation lazım. Ama daha o cümlesini almadan ama biliyorum ki işte derslerime engel olur maddi olarak çok pahalı falan filan derken birinci seçeneği fedakarlık yaparak sen çözüyorsun. İkinci seçeneğe geçiyorsun. Ya işte böyle bir tablet gördüm. Bu tablet 4000 lira mesela falan filan. Yine baban daha bir şey demeden. Ha bir daha mı şu var. Ya bu, bu da özellikleri yakın. Derslerime faydası olur. Bitti. Birinci fedakarlığı yaptın. Kendini zaten kahraman gösterdin. İyiyim güzelim. İkincide de iki seçeneği getirdin. İki seçenekten ucuz olanı seçecek. Ama en azından bir tabletin olacak. Üçüncü teknik. Bedava numune tekniği. Bu bedava numune tekniğini marketlerde falan uygularlar. Kapının önünden geçerken sana işte küçük bir parfüm, ne bileyim bir parça peynir, sucuk bir şey verirler. Siz de kendinizi borçlu hissedersiniz. Gidip sucuk alırsınız. İşte bu tekniğin size yansıması şöyle. İnsanlara sebepsiz iki iyilik yapacaksınız. İki küçük iyilik. Birinci iyilik tesadüf olacak. Hmm diyecek yani niye yaptık ki falan. İkinciyi de çok yakın sürede 24 saat içinde üst üste çok dikkat çeker. 24 saat içinde bir daha patlatacaksınız. Sonraki 24 saat içinde de hasata başlıyoruz. Ne isteyecekseniz onu isteyeceksiniz. Bir kere kendini borçlu hissediyor. Ya o o kadar şunu yaptı bari ben de şunu yapayım gibi. Bunu böyle yaptığınız zaman, gerçi bunlar etik değil gibi geliyor kulağa hani kötü dolandırıyoruz gibi geliyor ama hayır. Önemli olan siz eğer ki insanlara zarar vermeden mutlu olabilecekseniz bunu sağlamak. Dördüncü yöntem beyaz tahta tekniği. Beyaz tahta tekniği illa beyaz tahtada yapmanız gerekmiyor ama şirket konuşmalarında beyaz tahtada daha güzel olur. Ama evdeseniz, işte kız arkadaşını, erkek arkadaşınıza ya da bilmiyorum aileden birine uygulayabilirsiniz. Dönüşü teknik genelde bu küs insanlar arasında, kavgalı insanlar arasında ya da konuşacağınız konu çirkinse, çok hoş bir konu değilse kullanılabilir. Diyelim ki konunun tekrar açılmasına iki tarafta keyif almıyor. Karşısında oturuyorsun diyorsun gel farklı bir açıdan bakalım bir şey anlatacağım sana. Bir beyaz kağıt seriyorsun. Olabildiğince büyük olsun ama ya yani A0'la da gitme yani haldır haldır. Ve sorunların, problem kişilerin ve konuların iz düşümünü yapıyorsun. Basitleştiriyorsun. Yani deveyi karınca yapıyoruz. Deveyi bir odaya sokmak zordur ama karıncayı sokabilirsin. Olay şu. İlk önce bir çöp adam çiziyorsun. İşte bu diyelim ki sensin. Ama ben biz bunu Ali diyelim. Kendisinden koparıp sorunu ve problemi, nefreti, kini Ali'nin üstüne vereceksin. Ali çizgi karakter olduğu için, renk olmadığı için dertleri yok. Ali, Ayşe'yi çizdin. Bak bunlar böyle olmuş da şöyle olmuş. Sorunu daha basit gösterip orada çözüm üretmeye çalışacaksın. Bu insanların konuşmak istemediği çirkin konulardan daha kolay çözüme gitmesini sağlar. 5 yer çekimini yok et. Yerçekimini yok et aklınızda kalsın ya böyle havalı bir isme sahip. Yerçekimini yok et şöyle bir şey. Gerçek yaşam şartlarını ve mümkün mantıklı olan şeyleri varsayarak yok ediyoruz. Diyelim ki karşı tarafın çok sağlam bir kırmızı çizgisi var ve ne bileyim işte toplum öyle diyor. Örf adet öyle gösteriyor diyor. Bundan hiç taviz vermiyor. Burada yapacağımız şey şu. Karşısına oturuyorsunuz. Neşeli, enerjik, keyifli olduğu bir anı buluyoruz. Yemekten yarım saat sonra, dopamin biraz yüksektir. Keyfi yerinde olacak. 3-5 tane güldüreceksiniz. Biraz neşeli olacak. Sonra operasyona başlıyoruz. Taktik şu. İlk önce ona diyorsun ki ya sakin ol ben bir şey anlatmak istiyorum ve sadece 5 dakika sürecek. Biliyorum kızıyorsun ve şöyle şöyle olduğu için asla izin vermiyorsun ya da kabul etmiyorsun. İşte benim mesela arkadaşlara tatile gitmeme izin vermiyorsun. Ama varsayalım. Burada varsayalım evrenine geçiyoruz. Paralel evren bir iki kere itiraz edecek ya varsay mı? ya bir dur bir varsayalım varsayalım ki işte şöyle şöyle değil yani aslında ben Mehmet'le gitmiyorum da Aslı'yla gidiyorum misal varsayalım mı iki üç kere söyletip asıl onun kırmızı çizgisini kaldıracağız o örtüyü daha doğrusu üstün örtüyü altından konuşacağız her ne kazanmak her ne yaşamak istiyorsanız onun simülasyonunu yaptıracaksınız o bir yaşayacak onu he tamam tatile gittim tamam hadi izin verdim tatile gittin bak paramı ben biriktirdim beş gün değil iki gün gidiyorum oradan sürekli arayacağım bu teknikle varsayalım evreninden bir şekilde yırtarsınız bunların hiçbir işe yaramadı mı ağır silah geldik nükleer silah. bunu kullanmak dolaptaki son çaremiz yani dolabı açıp da bu silahı indiriyorsanız işler kötü gidiyor demektir bu beş teknikte işe yaramamıştır bu altın maymuncuk tekniğin adı şu ben uyduruyorum Az konuş, çok oyna, bırak o kendini ikna etsin. Bunu size çok yapıyorlar. Nerede yapıldığını siz de aşağıya yazarsınız. Olay şöyle: karşı tarafla bu konuyu konuşmak için oturduğunuzda suskunluk sağlıyoruz ve beden dil, mimiklerle olabildiğince iletişim kuruyoruz. Cümle kurmuyoruz, olabildiğince işte senin dediğin gibi. Yani sen bilirsin. Ya sence? Hep pası karşıya atıyoruz. İnsanlar suskunluğu sevmez. Bir suskunluk eğer ki sizle aynı ortamda bulunurken 30 saniye geçiyorsa suskunluğu hep o bozar. 2-3 kere bozduktan sonra cümleler kurmaya başlar. Tam öyle evet, susma ya bir şeyler söyle der. Ya tamam da e sen ne istiyorsun? Yani senin tavrına hep şey olmadı. Ne yapayım ben artık ne ki falan. Bırak yavaş yavaş sorunu o çözsün. Bunu neden en son kullanın çünkü etik değil. Aslında insanları sömürüyorsunuz. Bunu sakın ola ki trip atmakla karıştırmayın. Trip, duvar örersiniz ve çözümsüzlük gelir. Burada hep şey var. Beden dili, tiyatro, mimik, ajitasyon, iç içe, acıların çocuğu küçük emrah ama aynı zamanda da çözüm üretmek istiyorum. Umarım bu altı tekniği insanlara karşı adilce kullanırsınız. Çünkü gerçekten de işinize yarayacak faydalı öneriler olduğunu düşünüyorum. Yeter ki doğru yerde kullanın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.